Bismillahirrahmanirrahim. Sadaka babı 641 no'lu rivayet. Sufyan bin Uyeyne bir arkadaşından bir alimin şöyle dediğini rivayet eder. Şüphesiz Allah size dünyayı borç olarak verdi ve sizden de onu borç olarak istedi. Eğer siz onu samimi bir şekilde, gönül hoşluğu ile verecek olursanız Allah size bir iyilikten 10 iyiliğe 700 hatta daha fazlasıyla kat kat mükafat verir. Eğer onu hoşlanmadığınız halde sizden alır. Siz de buna sabreder. Mükafatını Allah'tan beklerseniz bu sizin için Allah'ın övgüsü ve rahmeti olur. Size hidayetini verir. 642 Ebû Kesîr bin Abdullah bin Amr el As'tan Toplanırsınız bu ümmetin fakirleri ve miskinleri nerededir? Bunun üzerine onlar ortaya çıkar. Yanınızda ne var diye sorulur. Onlar da Ey Rabbimiz sen bizi imtihan ettin, biz sabrettik. Sen bunu biliyorsun. Sonra şöyle devam etti. Malları ve yönetimi bizden başkasına verdin. Doğru söylediniz denilir. Bunun üzerine onlar diğer insanlardan biraz daha önce cennete girerler. Hesabın şiddeti ise mal ve iktidar sahiplerinin üzerinde kalır. Peki müminler o gün nerededirler diye sordum. Onlar için nurdan kürsüler konulur ve bulutlar onları gölgeler. O gün onlara gündüzün 1 saatinden daha kısa gel buyurur. 643 adiden Ali Selatü vesselam cehennemden bahsetti ve ondan Allah'a sığındı. Yüzüyle de ondan hoşlanmadığını 2-3 kere çevirerek belirtti. Sonra yarım hurma da olsa ateşten sakının. Eğer bunu bulamazsanız güzel bir sözle bunu yapınız buyurdu. 644 Ukbe bin Amr'dan Ali sallatü vesselam efendimiz herkes insanlar arasında ayrım yapılıncaya, insanlar arasında hüküm verilinceye kadar sadakasının gölgesindedir. Gezit dedi ki: Hadisi naklederken birisi Ebu'l-Hayr bir peksimet veya soğan dahi olsa sadaka vermeden gün geçirmemiştir. 645 İbn Şihab'tan Ali sallatü vesselam efendimiz kul Sadakasını güzel yaptıkça Allah da onun bıraktığı mala halifeliğini mutlaka güzel yapar. 646 Abdullah bin Mesud'dan Bir adam sadaka verir vermez o sadaka sadakayı isteyenin eline geçmeden Allah'ın eline geçmiştir. Oysa o adam sadakayı isteyenin eline koymuştur. 647 Ebuhureyriden Ali Sallatü Vesselam Efendimiz Müslüman bir kul iyi, temiz bir kazançtan bir sadaka verirse ki Allah ancak iyiyi kabul eder, Allah onu sağ eliyle alır ve sizden birinin tayını veya devesini büyüttüğü gibi yetiştirir. Öyle ki bir hurma değerindeki sadaka Uhud Dağı büyüklüğünde oluncaya kadar 648 Raşid bin El Haris'ten Ebu Zer şöyle buyurdu. Yeryüzünde ortaya çıkan her sadaka yerinden ayrılıncaya kadar verilmesini engelleyen 70 şeytanı davet eder. 649 Ebû Hureyre'den Ali Sallatü vesselam efendimiz cennet hoşa gitmeyen cehennemde arzu edilen şeylerle çevrilmiştir buyurdu. 650 ikrameden Ali Selat ve selam efendimiz bir hurma tanesiyle de olsa sadaka verin. Çünkü o aç o aç bir kimsenin açlığını ortadan kaldırır ve küçük bir hatayı suyun ateşi söndürdüğü gibi söndürür.